Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Ahmet Bey. Günaydın canım. Bugün biraz gençlik konuşalım diye konuşmuştuk dün. Evet, e, Türkiye'de... Çoğu ülkede, otoriter ülkede Ataerkil geleneklerin egemen olduğu ülkede Genç çocuklar Küçük yaşta Yani bir şey yaşında 1-2-3-4-5-7-8 yaşına kadar belki El bebek olur El üstünde tutulurlar Genellikle onlara Pek müdahale edilmez Fakat ardından Biraz Biraz diklenme çağı dediğimiz çağ gelince, doğal diklenme çağı dediğimiz çağ gelince de birdenbire e, üzerlerine e, bir e, otorite sağna yağır. Kızsa sokağa çıkamazsın. Akşam e, erken döneceksin. Ona baktın işte erkek arkadaş e, bu bu erkekle dolaşma. Ona göz attın. Eteğin uzun, eteğin kısa <gülüyor> neyse. Erkekler için de benzer şeyi biz gençliğimizde hatırlarsan e, Ömer Lise girişlerinde saç uzunluğu kontrolleri Falan vardı <gülüyor> ee, Hatırlamak bile istemiyorum ya Hala var o. o kadar uzaktan Var var yani, evet, evet. Müdür muayenleri kapıda dururlar saçının uzunluğunu Ölçerler hala var ee, En azından çoğu lisede var ee, Ve e, Kılık kıyafetinin Kıyafetinin Temiz olmasından öteye kılıf kıyafetinin normlara uygun olması. Yani burada bir e, öğrencilere, e, gençlere bir e, toplumsal e, yaşamın e, gereği olan, medeni toplumsal yaşamın gereği olan kuralların e, öğretilmesinden daha fazla bir şeyden bahsediyorum burada. E, ve burada bir gerçek anlamda bir e, tornadır bu ve bu torna disiplin tornasıdır. Bu disiplin tornası e, dayakla, disiplin tornası ağır e, hakaretle, baskıyla e, ve tabi cezalandırmayla birlikte çalışır. E, bu disiplin tornasının en e, güçlü ve daha doğrusu e, en e, belirgin hale geldiği yer tabi artık 18 yaşına gelmiş e, gençler üniversiteye giden, Ama sadece üniversiteye gidenlerle ilgili şey yapmayalım bunu. Tabii erkeklerde bir de bu disiplin tornasının çok daha vahşi biçimde çalıştığı bir askerlik de var. Unutmayalım. Evet. Askerlik, üniversite kızlar bunu neyse ki bu tornadan geçmiyorlar ama erkekler inanılmaz bir disiplin tornasından geçerler. Ama oradaki o kadar belirgindir ki, o kadar bu göz göre göre ve insanı içselleştirmeyeceği kadar kabadır ki oradan etkilenmek diğer disiplin tornasından etkilenmekten daha zordur etkilenirsiniz tepkisel olarak etkilenirsiniz ama askeri disiplinden burada ise zaten askeri disiplinden etkilenen etkilenmeyi şöyle tarif edebilirsiniz askeri askeri kışladan çıktığında, Ee, erlerin e, gösterdiği eğer jandarma enzibatı falan yoksa ortalıkta gösterdiği taşkınlık o tepkinin en açık ifadesidir. Ama üniversiteler e, dendiğinde e, bir askeri e, disiplin içinde olması gerekmeyen e, diğer taraftan e, 18 yaşını geçmiş dolayısıyla anne ve babasının yasal sorumlulukları altında olmayan, reşit olan yani Ve hatta e, Türkiye'de seçim, e, seçmen yaşı 18, e, seçilme yaşı hala 25 yanılmıyorsam ama e, Tayyip Erdoğan önerilerinden bir tanesi seçilme yaşını da 18'e indirmekti bildiğim kadarıyla. Evet, Fevker'e. Destekliyorum ben mesela böyle bir şey. Evet. E, ve seçilme, yani şöyle bir durumu düşünün. 19 yaşında milletvekilisiniz veyahut belediye başkanısınız veya belediye beclime e, encümen üyesisiniz. Belediye şimdi ki tabirimizle belediye meclisi üyesisiniz, öğrencisiniz ve bir kız arkadaşınızla bir evde oturuyorsunuz. Kim karışacak size? Zabıta, polis, diğer güvenlik görevlileri, yetkililer, komşular yeri. olabilir. Komşular, evet. Yasa itibariyle kimse karışamaz. Evet. Yasa evet. bu böyle bir şey getirmiyor. Komşular şikayet edecekler. Komşular şikayet ettiği yerde ne diyecekler? İşte burada kızlı erkekli kalınıyor diyecekler. O zaman ne olabilir? Ya siz orada kiracısınızdır ama kira, ev sahibi kiracı olarak sizi beyan etmemiştir. Kaçak kiralama vardı Bu bir vergi sorunu. Başka hiçbir şey değil. Bir vergi sorunu. Bir de şimdi o büyük gözaltı... Çetin Altan'ın e, romanından e, mühlem olarak söylüyorum o büyük gözaltının bir uzantısı olarak e, adrese dayalı kimlik tespiti çerçevesinde ikametinizi beyan etmek zorundasınız biliyorsunuz. Fakat bunu böyle uyguladığınızda, öğrenciler için uyguladığınızda, adresinizi illa ikamet ettiğiniz, o an ikamet ettiğiniz yer için uyguladığınızda şu bu şu anlama gelecektir. 3-4 sene zarfında siz... E, Yurtta değil de bir kiralık evde kalıyorsanız ve genellikle öğrenciler her sene kiralık ev değiştirirler. Evet. Yazın kira vermemek için, e, kirası değişeceği için falan filan. Sizin sürekli adres değişiklik beyanı vermeniz lazım. Bu, bu tabii ki artık bir totaliter devlet, polis devleti uygulamasına dönüşüyor demektir. Herkesin her an yani e, sürekli kaldığınız adresin değişmesine bir itirazım yok. Ama e, geçici olarak kaldığınız adreslerin her an beyan edilmesinden bahsediyorum. Evet. E, bu tabii korkunç bir gözaltı al gözaltına alma e, mekanizması. Zaten işin zannediyorum terör, güvenlik falan filan boyutuyla bütün dehşetiyle üzerimize gelecek olan gelecek olması burada yatıyor esas. Burayı unutmayalım. Yani ahlak gözüntüsü altında aslında bir e, inanılmaz her öğrencinin neredeyse ay be ay çünkü yıllık değil 6 aylıkta kalabilirsiniz evleri değiştirebilirsiniz veya pansiyonda kalabilirsiniz pansiyonda kalan kişi ne yapacak bir kişinin yanında bir ailenin yanında pansiyonda kalıyor nasıl bunun iş, yürütmesi nasıl olacak ve bunların hepsi illegal yani cezaları hapis cezası yok bunlarda para cezası var biliyorsun işte 400 lira Beyan etmez, yanlış beyan olursa 800 lira falan ama inanılmaz bir tabii ki denetleme baskısı. Bu e, buradaki argüman o başbakanın e, meşhum çehresiyle söylediği bunlarla e, bunlarla e, ilgilenmeyelim de teröristler, e, öğrenciler, gençlerimiz e, teröristlerin kucağına mı düşsün argümanı, klasik güvenlik dev, Otoriter güvenlik devleti argümanı Ama tabi arkasında yatan diğer neden Bu e, otoriter güvenlik devleti argümanının arkasında yatan esas neden e, Muhafazakar bir e, toplumda Özellikle Türkiye'deki muhafazakarlar Ama sadece Türkiye'deki muhafazakarlar değil e, Batı'daki muhafazakarlar içinde geçerlidir Çünkü muhafazakarlık büyük ölçüde değerlerini e, bulunduğu Ait olduğu e, dinden devşirir Muhafazakar değerler çerçevesinde e, kadın erkek ilişkilerini evlilikle sınırlandırmak Evli kişilerle sınırlandırmak Bakın bunun en e, açık belirgin e, tabirini de, tanımını e, Hayrettin Karaman O birinci makalesini değil yani çoğunluk Müslüman olduğu bir yerde yaşıy yaşıyorsanız Biliyorsunuz o meşhur makalesi o bence çok... E, Üzerinde tartışmamız gereken esas sorunu ifade eden e, makale e, geçen hafta yayınlandı Yeni Şafak'ta. Çoğunluğun Müslüman olduğu yerde Müslümanların ahlak kurallarına e, riayet etmeyenler e, kendilerini frenlemelidirler, e, kendilerini tutmalıdırlar e, dediği makale. Yani az bir e, Müslüman olmayanlar veyahut Müslümanların ahlak kurallarını bütünüyle uygulamayanlar zımmidirler demektir bu. Yani biz zımmiyiz Ömer sen. Can evet. bilmiyorum sen şeyini, yok, meşrebini yok. ama <gülüyor> <gülüyor> Zımmiyim zımmiyim. O da. Sen, de bir, zımm, sen de bir zımmisin. Hep Zaten arkadaşım. zımmilere, zımmilerden alınan um, vergi türünde bir vergiye dönüştü. Alkol vergisi de biliyorsunuz. Ee, şimdi e, alkol tüketim vergisi öyle bir şey oldu. Şimdi bu e, Bunun ötesinde bir ikinci bir şey daha söyledi. E, ertesi iki gün sonraki yazısında e, Hayrettin e, Karaman dedi ki bakın dedi öyle Hazreti Ömer e, duvardan atlamış girmiş e, bir eve girmiş. Evdekiler ona e, ey e, Ömer sen ne yapıyorsun nasıl girersin falan demişler. Bu ev masumiyeti e, ev dokunulmazlığı falan Müslümanlıkta yoktur dedi. Ailedir dedi. Ev dediğiniz ailedir dedi. Aile değilse girer devlet dedi. 18 yaş önemli değil yani. Bu 18 noktada. 18 yaş falan değil. Yani tabii tabii. Aile değilse devlet girer dedi. Yani her aylık yerde. Tamam. Hmm. Yani ailenin, ailenin masumiyet dokunulmazlığı vardı dedi. Aile dediği de tabii e, yasal biçimde yani o ne, neyse o, o ülkedeki e, evlilik kuralları o evlilik kurallığı çerçevesinde oluşmuş olan aile E, ünite e, Bu, bu tabi ki çok belirgin Neyse bu, bunun Herhalde önümüzdeki dönemde daha da fazla Tartışacağız tabi muhafazakarların Tepkisi Aynı e, otoriterlerin tepkisi gibi Hem bir taraftan toplumun Değişmesini Güçlenmesini e, isterler hem bir taraftan da bu Değişim ve güçlenmenin E, toplumu e, şirazesinden çıkaracağını baştan çıkaracağını ve bütün geleneksel değerlerin e, mahvolacağını yerinden üretilmeyeceğini söylüyor bu eski bir hikayedir yani bu bugünün hikayesi değil iki yüz yıldan beri aşağı yukarı bildiğimiz bir şey Ve e, bu e, ahlak değerleri olarak e, tezahür eden, ahlak değerlerinin korunması olarak, ahlaki değerlerinin korunması olarak tezahür ederken Diğer taraftan tabi disiplin olarak da Yani küçüğün büyüye saygısı, küçüğün büyük karşısında boynunun eğik olması Gencin e, otorite karşısında e, başının eğik e, ve, e, ve e, kendisini tamamen ...otoriteye teslim eden durumda olması Çünkü gençler... ...gençlik itibariyle... E, ...gençlik dönemi dediğimiz dönemde... ...sonra durulabilirler ama... ...gençlik dediğimiz dönemde... E, ...anne baba otoritesine karşı... ...bir e, isyanla, dirençle... ...karşı çıkışla en azından... E, e, ...ergen olurlar, büyürler. E, bunu yaşamamış... E, ...olan gençler aslında... ...biraz... E, Kendi içlerine kapalı ve ergenliklerini bütünüyle yaşamayan benliklerinde de bir e, bir noksanlık olan e, çocuk kalırlar diyelim bir, bir cephesiyle. Evet, Bu bir illa de, bunu bir genişletip... De... Hı -hı. Evet. Bir de tabii yani aile derken biraz da paterfamilyası da kastediyoruz. Paterfamilyasından yani, bahsediyoruz. Erkeğin egemen olduğu kadının da icabında boyun eğdiği bir şey yani. Tabii tabii erkek egemen, erkek... bizim kültürlerimizde erkek egemen. Kadın egemen matriyalkar toplumlarda nasıl olduğunu bilmiyoruz. Belki orada da öyledir ee, kadın egemense eğer. Çünkü bu bir egemenlik ilişkisi ee, ama Türkiye'de erkek egemen. Tabii kadın da bu egemenlik ilişkisinin e, şey tarafında egemenliğin üzerinde e, e, e, e, uygulandığı e, kesimde. Diğer taraftan e, tabii bu, e, bu gençlik de, çalışan gençliklere geçerlidir. Bu ama orada çalışma disiplini içinde, patron e, mantığı içinde, usta-çırak ilişkisinin e, disiplini içinde bu bir şekilde e, dengelenir. E, üniversitede ise iş daha da vahimleşiyor. Çünkü bir taraftan üniversite özgürlük alanıdır diyorsunuz herkese. Diğer taraftan da bu özgürlük alanını kullanmaya çalıştığı andan itibaren becerikli veya beceriksiz biçimde bazen, bazen amatörce bazen çok profesyonel biçimde bu özgürlük alanını e, e, kullanmaya başladığı andan itibaren <gülüyor> e, işte orada kaşlar çatılıyor ve e, bunun Türkiye'de o kaşların çatılmasının e, yasal dayanağı arkasındaki o büyük güç e, yökün getirdiği evvelden de vardı disiplin e, yönetmeliği elbette e, bir şekilde uygulanan ama yökün getirdiği ve neredeyse öğrencinin Ne zaman e, çişe gideceğini öğrencinin ne zaman dersten, e, üniversiteden çıkabileceğini, öğrencinin ne giyeceğini neredeyse diyorum, abartıyorum tabii bunlar yok orada ama e, neredeyse oralara kadar gidecek olan, giden bir e, üniversitelerde e, disiplin yönetmeliği, öğrenciler için disiplin yönetmeliği. Bu öğretim üyeleri için de disiplin yönetmeliği var biliyorsunuz diğer taraftan. E, öğrencilerle ilgili disiplin yönetmeliği. Bu disiplin yönetmeliği 1985'te uygulanmaya kondu ve 2012'ye kadar uygulandı. Ve bu disiplin yönetmeliği çerçevesinde son yıllarda en azından, bunu 90'larda çok kötü uygulandığını biliyoruz, 2000'lerde kötü uygulandığını biliyoruz. Yök başkanları değişir, disiplin yönetmenin uygulaması hemen hemen hiç değişmez. 2012'ye kadar olan uygulamaların bir derlemesini iki üniversite bazında işte 5 e, kadın öğretim e, üyesi araştırma görevlisi ve öğretim üyesi e, e, kadın hukukçu e, Benan Anmolu, Esra Demir Gürsel, Gür Şahkurt, Hülya Dinçer ve Zeynep Kıvılcım <gülüyor> e, mükemmel bir çalışma e, yapmışlar. Ben böyle bir... E, Bazı teknik tarafları daha tabi e, hukuk bilmeyenler için daha zor olsa da çok teknik olmayan gerçek anlamda bir e, sosyal araştırma. E, Avrupa İnsan Hakları çerçevesinde e, üniversitede disimtini soruşturmalarının öğrencilerin ifade ve örgütlenme özgürlüğüne etkisini incelemişler. Evet, İstanbul de, ve Dicle Üniversitelerinde. Dün Pınar Öğüncü'nün yazısında ben evet. ben Radikal'de görmüştüm. Güzel, iyi bir inceleme olduğu anlaşılıyor ben ya, incelemeyi görmedik biz ama da henüz. İnceleme eee Pınar da verdi e, vermiş e, makalesinde. Bugün benim de radikaldeki makalemde var. Bir de açık kitap olduğu için indirebiliyorsunuz. Adresini ikimiz de verdik. E, o oradan herkes indirebilir e, kitabı. E, çalışmayı. E, mükemmel bir çalışma. Yani üniversitelerde disiplin soruşturmaları nasıl yürütülüyor? Kimlere yürütülüyor? Disiplin soruşturmaları yürütenler bunu nasıl tanımlıyorlar? Bunun faşizan bir baskı olduğunu soruşturma yürütmekle beraber çünkü görevlendirilmiş faşizan bir baskı olduğunu anlatanlar var. Çok çarpıcı bir şey bu disiplin soruşturmalarının özellikle tabi ifade özgürlüğünü ilgilendiren şey disiplin soruşturmalarından bahsediyoruz kopya çekme falan gibi e, üniversitenin kendi iç işleyişini ilgilendiren konulardan değil e, ifade özgürlüğünü ilgilendiren e, konularda disiplin soruşturmaları, ifade özgürlüğü veya zaman zaman ceza hukukunu doğrudan ilgilendiren mesela kavga etmiş öğrenciler bıçak çekmiş e, kavga etmiş bıçak çekmiş öğrencinin yok disiplin soruşturması bir gereği yok çünkü zaten ceza kanunu ve polis eğer bıçak çekmişse zaten doğal olarak devrede olması gerekir Ama şu ortaya çıkıyor çok açık biçimde. Emniyetten gelen listeler üzerinden soruşturma açılıyor. Bu dehşet verici bir şey. Ve bunu çok rahatlıkla Polis raporlarıyla yani. Emniyetten gelen soruşturma listesi. Valilik ve emniyetten gelen soruşturma talepleriyle açılıyor genellikle bu soruşturmalar. En azından İstanbul ve Dicili Üniversitesi'nde. Diğerlerinde de böyle olduğunu tahmin edebiliriz. Az veya çok. Bu tabii işin en vahim tarafı hem bu kadar olduğunu bilmiyorum doğrusu. Yani bu kadar açık biçimde emniyetten liste ile soruşturma, gelen listeyle doğrudan soruşturma açıldığını bilmiyordum. Nitekim öyle olmalı ki geçen de gazetede okudum bir haber kafama dank etti. Ee, hapishanede tutuklu olan bir öğrenci hakkında emniyet üniversitede başka bir faaliyete dahil olduğu için soruşturma talebinde bulunmuş. Ve öyle öyle soruşturma açılmış. Halbuki öğrenci <gülüyor> hapishanede zaten Evet. Başka bir olaydan dolayı tutuklu Yani üniversitenin bu kadar e, devre dışı kaldığı bir e, polisin uzantısı bir karakol faaliyeti yürüttüğü bir e, düzendeyiz Yeni mi? Değil bu ben Bunu yeni olduğunu söylemeyelim Bu böyleydi Bu giderek de daha fazla böyle oluyor Polis devleti çerçevesinde askerin yerine polisin ikame olmasıyla beraber evvelden e, şeyden gelen listeler de vardı bildiğim kadarıyla 90'larda doğrudan <gülüyor> e, Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelen sık komutanlığı döneminde özellikle sık komutanlığından gelen listeler vardı. E, şimdi işin e, bu 5 e, hukukçunun... Ee, çalışmasını e, uzun uzun Anlatmak isterdim ama vaktimiz yok Herkesin okumasını tercih ederim Tavsiye ederim ama esas e, Onunla bitirebiliriz Bugün e, YÖK e, soruşturması e, YÖK disiplin yönetmeliği 2012'de Değişti epey bir Arkayık artık iyice e, Komik komik olacak e, Disiplin e, Suçları temizlendi arılandı Falan filan gene Bir e, e, otoriter bir e, zihniyetin ama daha yumuşatılmış bir otoriter zihniyetin disiplin soruşturması yönetmenine dönüştürülmüştü. Biliyorsunuz birkaç gün önce e, burada hemen iki tane e, bu yeni yapılan e, değişiklikte hemen üç düzeltme yapıldı. Bunun iki tanesi önemli. Bir tanesi soruşturma açılınca e, evvelden var olan ve pek uygulanmayan bir kural hemen dönüştü. Yeniden getirildi ee, soruşturma açılınca soruşturma yapan e, soruşturulan öğrencinin soruşturma sürecinde üniversite binasına girmesinin yasaklanmasını talep edebilir ve o zaman da soruşturma açan e, yetkili buna karar verebilir bu e, neredeyse şey gibi e, savcının e, soruşturma sırasında tutuklama talep etmesi evet. gibi yani Önleyici yani uzak aynen. okuldan uzaklaştırma deniyor buna Galiba. bina ama şimdi okuldan uzaklaştırmanın 2-3 tane şeyi var yani derslere sokmamak biçimde de tezahür edebilir burada binalara girmesi okul mahalli yani Hı. bütün meskene mekan girmesi olarak. yasaklanıyor mekan olarak yasaklanıyor yani yurtta kalıyorsanız ve yurt o üniversite binası içinde ise otomatik olarak yurttan da çıkmanız demektir bu mekan olarak çıkartıldığınız zaman veya üniversitenin kantinden de yararlanamamamız demektir falan filan mekana girmesi yasaklanma imkanı veriyor şimdi bu şey deniyor, efendim, öğrenci öbürkünü bıçaklamış, zaten bıçakladıysa bu üniversitenin disklinin soruşturmasına gerek, duyulan bir konu değil. Normalde polisin izlemesi gereken bir şey. Gerekiyorsa polis onu tutuklayacaksa tutuklar veya polis diyorum. Artık biz polis tutuklaması diyoruz ya maalesef. Gözaltına alacaksa alır, mahkeme tutuklayacaksa tutuklar. Burada gerçek anlamda bu tutuklama önleyici... ...tutuklama diye bir şey çıkarttılar ya... ...önleyici gözaltı ve tutuklama... Evet, ...burada da önleyici uzaklaştırma. uzaklaştırma. Evet Diğer taraftan... ...şey kalkmıştı... ...afiş bildiri dağıtmak... ...bir suç olmaktan çıkmıştı... ...izinsiz bildiri dağıtmak... ...izinli bildiri nasıl olur zaten... ...ben onu anlamıyorum hiçbir zaman... ...izinli bildiri ne demek... ...zevi dağlı... El ilanıyla siz şey mi çağırıyorsunuz Taksitli satış ilanı mı dağıtacaksınız Üniversitede el ilanıyla Bildiri ne demektir Bildiri kimden izin alacaksınız Rektörün yaptığı haksızlıktır diye Bir şey bildirmek istiyorsunuz Rektörden izin mi alacaksınız Bu inanılmaz bir şey ve yeniden Bildiri dağıtma suçu da dahil olmuş Şimdi bütün bunlar Gezi Pınar Önç bunların Gezi ile ilgili olduğunu söyleyip ah Gezi ah Gezi sen neymişsin sen diye bir makale yazmıştın çok Fakat daha derin bir konu var. Bugün Radikal'de Deniz Zeyrek'in haberini okuyunca hissettiğim şey doğrulandı. Başkanı Gökhan Çetin Say'a diyor ki Üniversite yerleşkileri öğrencilerin kendi görüşlerini rahatlıkla ifade edebilecekleri güvenli ortamlar olmalıdır. Şimdi güvenli ortamlar olmalıdır lafı bir kere tartışmalı hemen. Ama önemli gene de. E, entelektüel çeşitliliğin ve düşünsel çoğulluğun baskılanması öğretim öğrenim süreçlerinin verilini azaltacak, öğrencilerin öğrenme özgürlüğünü kısıtlayacak, eleştirel ve derinlikli düşüncenin oluşum imkanı zora sokacaktır. 6 Kasım tarihli bildirisinde bundan 5 gün önce. Fakat YÖK Genel Kurulu'ndaki bu özgürlük e, bildirisi adını verdikleri bildiri disiplin yönetmenin değişmesinin de hemen aynı günlerde e, gündeme gelmesini e, gazeteci e, sormuş Çetin Say'a. Çetin Say'a samimiyetle şunu söylüyor. Diyor ki, haklısınız diyor. E, Aralık 2000'e ilk netizen öğrenci olayları artmaya başlayınca ve hızlanınca üniversitelerden, rektörlüklerden, o kendisi paydaşlarımız diyor, çok eleştiri geldi. Yoğun bir şekilde öğrenci olaylarının artmasını, disiplin yönetmeninin gerekli mekanizmaları sunmamasına bağladılar. Biz de ağır bir bombardana altında kaldık. Öyle bir noktaya geldik ki, e, üniversitelerden, rektörlüklerden gelen eleştiriler direnemedik. Gelen dilekçeler, raporlar doğrusu değişiklik yapma ihtiyacı duyduk. Skandal bu aslında bu açıklama, yani baştan Ama aşağı Şimdi tamamen gerçeği bu. Evet. evet. Yani bu işte. sadece yani Yökün tepesinden sadece gelen bir otoriterizm değil. Yökün tepesinden gelen otoriterizmle e, toplumun içinden o üniversitelerden rektörlerden gelen otoriter baskı zaten e, bu işin e, uzun vadede sürmesini ve Yökün değişmemesini sağlayan olgu. Anayasanın değişmemesinin benzerini yok için e, çözümleyebiliriz. O otoriter baskı o rektörlerin o profesörlerin kadınlı erkekli büyük bir kısmının kendi konumlarını eee diğerlerinin üzerinde bir ezme aracı olarak kullanma eğilimi bu sadece üniversite öğretim üyeleri için değil işveren içinde geçerli eee kamu mülki idare yöneticileri için de geçerli hep bir otoriter refleks davranış Gücünü bu şekilde diğerini ezerek gösterme, iktidarını e, bu şekilde teşhir etme, gösterme, o anlamda teşhiri söylüyorum. E, gözüne Diğerinin gözüne soka soka gösterme iktidarını, eğilimi. Maalesef bizim toplumumuzda, başka toplumlarda da var tabii. Ama bizim toplumumuzda çok güçlü. Yani bu aşağıdan gelen otoriterizm, gündelik otoriterizm diyelim, gündelik otoriterlik. Erkek egemen gelenekten gelen bu gündelik otoriterlik tabii yukarıdaki otoriterliği daha fazla besliyor, güçlendiriyor. Ve bu aynı zamanda başbakanın dediği gibi çoğunluk böyle istiyor deyip daha da fazla otoriterleşmesine yol açıyor. Evet, belki senden sonra vaktimiz olsaydı gençliğim eyvah diye biten bir türkü ama... ya Durum o kadar umutsuz değil canım. <gülüyor> Ha, ben şimdi şey onla bitirmek istiyorum Ben onunla bitirmek istiyorum yalnız e, galiba bu sefer artık o otoriter tepki eskisi gibi e, etkili olamıyor ve boşa dönmeye evet, başladı. Evet e, öyle ha, bunu ileride ele almamız lazım yani evet. boşa dönmeye başladı ve ben Türkiye'de e, çeşitli alanlarda e, bu otoriter baskıya karşı Ee, sivil itaatsizlik eylemlerinin artacağı kanaatindeyim ve e, büyük ihtimalle de Türkiye toplumu böyle bir karmaşadan, böyle bir e, çatışmadan, fiziki çatışmadan bahsetmiyorum, burada bir simgesel ve e, sosyal çatışmadan bahsediyorum. Böyle bir çatışmadan e, demokrasiyi sindirerek, e, otoriter refleksleri, ataerkil, kekegemen refleksleri biraz daha girleterek çıkacaktır. Evet bütün dünya Öyle hissediyorum orada... en azından. Evet, Çünkü çok... O torna, o torna eskisi gibi etkili değil. Biraz boşa dönüyor. Evet, avara kasnak Başbakan... dönüyor. Asnak evet. dönüyor ve çok şey tabii dünyanın dört bir yanında da büyük bir devrimci dönüşüm dalgası dalga dalga ilerliyor. Yani olmayan yer yok. Birleşmiş Milletler salonlarında bile açlık grevine girdi Filipinler Delegisi. Olacak işte yani. Gençleri evet. överek. Evet. Kolay değil yani. E, evet. Kolay değil. Kolay değil. <gülüyor> Bunu... yeni, zamanlar, yeni zamanlar otoriterler için, komiser bizim bekçi murtazalar için zor bir döneme girdik. Zor bir döneme girdik. Evet <gülüyor> Peki. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere.